Merhaba, resmi gazetede yayınlanan karara göre Bakanlar Kurulu 13 Hidroelektrik Santral yani HES ve Baraj Projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na yani EPDK'ya ve devlet su işlerine kamulaştırma yapma izni verdi. Bu konuda görüşünü aldığımız Avukat Yakup Okumuşoğlu şu açıklamalarda bulundu. HES'lerde su kanallar, burular ya da tüneller içerisinde taşınıyor. Vadilerin yamaçlarında ise köyler ve köylülerin tarım arazilerinden geçecek şekilde Daha çok açık ya da kapalı kanallarla ya da aç kapa boru sistemiyle yüzeyden, orman içinden, özel mülkiyet alanlarından, meralardan taşınıyor. Bu açık kanallı sistemlerde vadi yamaçları boyunca adeta Çin seddi gibi yapılar oluşuyor. İnsanlar kanalın öteki tarafındaki tarım arazisine gidebilmek için kilometrelerce dolaşmak zorunda kalıyor. Doğal yaşam alanları parçalanıyor. Bu işlemler sırasında özel mülkiyete rastlayan yerler de, Şirket adına EPDK tarafından kamulaştırmalar yapılıyor. Acele kamulaştırma usulü esasen istisnai bir kamulaştırma yolu. Kamulaştırmalar, savaş durumu, sıkı yönetim gibi olağanüstü hallerde kullanılmak üzere düzenlenmiş. Daha önce Bakanlar Kurulu'nun genel olarak enerji ile ilgili işlerde acele kamulaştırma yolunun kullanılmasına, kamulaştırma işlemlerinin ise EPDK tarafından yapılmasına dair 2006 yılında verdiği genel karara karşı davalar açmıştık. Danıştay da bunun üzerine Bakanlar Kurulu bu yetkiyi genel bir şekilde devredemez. Acile kamulaştırma yolu istisnadır. Neden acili olması gereklidir gibi gerekçelerle bu karara dayalı acile kamulaştırmaları iptal etmeye başladı. Şu anda ara dönemde olduğundan yeniden dava açılmasını önleyebilmek amacıyla ve Danıştay'ın gerekçeleri gereği genel değil tek tek parseller üzerinden kamulaştırma yapılmak isteniyor. Avukat Yakup Okumuşoğlu bu şekilde açıklardı. Son kamulaştırmalı larla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarını. Bu arada Anadolu'nun kurutulan göllerine dikkat çekmek için Burdur Gölü'nden bisikletleriyle yola çıkan Suyun izinde ekibi, Ramsar Sözleşmesi'nce korunan 13 sulak alandan biri olan 1. dereceden doğal sit alanı ve tabiat koruma alanı gibi koruma statüleri olan Sultan sazlığına ulaştı. Havzalar arası su transferi ile alana su verilmesinin yanlış olduğu, sazlığı kurtaran drenaj kanallarının kapatılmadığı alanda otlatma baskısı olduğu ve alanı besleyen yay çöl ve sobe göllerinin tamamıyla kurutulduğu belirtildi. Nesli tehlike altında olan türler için üreme, beslenme ve konaklama alanı olan Sultan Sazlı'nda 1940 yılından beri tarım alanı açmak ve sıtma ile mücadele için drenaj kanalları açılarak Kurutma çalışmaları ta 1970'lere kadar devam etmiş. Sazlığı besleyen akarsular üzerinde 1967 yılında Akköy, 1978 yılında da Kovalı ve Ağcaşar Barajları kurularak bu önemli sulak alan kaderine terk edilmiş. Suyun izinde ekibinden orman mühendisi Fatih Taşkıran'ın açıkladığı basın bülteninde karar mercilerinin sözde sulak alanları korumak için bütünleşik havza yaklaşımı yerine havzalar arası su transferi yaparak Anadolu doğasında kalıcı tahribatlara neden olmaktan Vazgeçmeleri talep edildi suyun izinde ekibinden. Bilim insanları çağımız Antarktikası'nda yapılan derin sondaj çalışmaları sonucu bir zamanlar Antarktika'da palmiye ağaçlarının yetiştiğini ortaya çıkardılar. Polen ve sporlar üzerine yapılan analizler ve küçük canlı kalıntıları bize 53 milyon yıl önce EOSEN döneminde iklimsel görüntüsünü veriyor buraların. Nature dergisine yayınlanan araştırma Antarktika kışlarının 10 santigrat dereceyi aştığı ve yazlarının ise 25 santigrat dereceye ulaştığından bahsediyor. Geçmiş dönemlerdeki sera etkisi koşulları hakkında daha iyi bilgi sahibi olmamız Günümüzde artan karbondioksit etkileri hakkındaki tahminlerimizi de iyileştirecek bu işe yarıyor bu çalışmalar. Yazarlardan Glasgow Üniversitesi'nden James Bandle, gelecekte nereye gittiğimiz konusunda bakmamız gereken iki yol var. Biri fiziki temelli iklim modelleri, diğeri geleceğe dönüş. Yani 10, 20 veya yüzlerce sene içinde jeolojik geçmişte benzer koşullarda neredeydik sorusu dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal bir mahkeme Chevron ve sondaj şirketi Transocean'ın petrol çıkarma ve taşıma faaliyetlerini 30 günlüğüne askıya aldı. Rio de Janeiro açıklarında neden oldukları iki petrol sızıntısı olayı konusunda araştırma tamamıyla bitirilmeden bu şirketler faaliyetlerine yeniden başlayamayacak. Mahkemenin çarşamba günü internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre bu şirketler mahkeme kararına uymadıkları her gün için 244 milyon dolar ceza alacak. Kasım 2011'de Okyanus tabanında Chevron'a ait bir petrol bölgesinde oluşan çatlaklardan 155 bin galon petrol sızmıştı. Chevron sızan miktarın sadece 110 galon olduğunu ilan etmişti. İki hafta sonra Ulusal Petrol Ajansı sızıntının kontrol altına alındığını duyurdu. Fakat Mart'ta petrol sızıntısı tekrar başladı. Yargıç Ricardo Perlingeiro kararında aynı yerde sadece 4 ay içerisinde 2 çevre kazası olması ve sızıntının kaynağını bulmak ve kazayı kontrol altına almak için yeterli malzemenin bulunmayışı bu iki şirketin kuyuları güvenli bir biçimde işletme konusunda yeterliye sahip olmadığını göstermektedir açıklamasını yaptı. Bu yıl daha önce de Brasília Chevron'un ülkede yeni sondaj yapmasını ve kuyulara su enjekte etmesini yasaklamıştı. Evet herkese petrolden arınmış, iklimi tehlike altında olmayan, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.